geçmeyin. ay Salı ve Çarşamba Türkiye saatiyle 11'de Radyonuz Burç Efendi. Efendim merhabalar. Burç Efem'den çocuk deyip geçmeyin programından hepinize sevgi ve selamlarımızla programımıza başlıyoruz. Efendim bugün yine çocuklarımızı konuşacağız. Dünden yarım kalan bir konumuz var idi. O konumuzu devam ettireceğiz. Neydi konumuz? Efendim çocukların anne babalarıyla iletişim kurabilmesi için, onların sözlerini anlayabilmesi, dinleyebilmesi ve yerine getirebilmesi için... ...bir yöntemi tarif ediyorduk... ...ve yarım kaldı dünkü programımızın içerisinde... ...neydi ilk adımımız... ...çocukların yavaşlaması konusuna girmiştik... ...dünkü programımızda... ...eğer çocuk davranışlarında ve duygularında... ...yavaş hareket ederse... ...o takdirde anne babasını daha iyi algılayacak... ...onun anne babasının söylediği sözleri daha iyi hissedecek demiştik dünkü programımızda dolayısıyla çocuklar öyle hızlı davranırken çocuklarla günlük iletişimimiz sırasında onların o koşuşturmacaları veya tartışmalarımız sırasında çocuklara öğretici bir şeyler söylüyor olmak ve arkasından da çocuğumuza öğrettiğimiz şeyleri geri bekliyor olmak çok yanlış bir beklenti oluşturacaktır yani örneğin çocuğumuz evin içerisinde bir takım yanlış davranışlar içerisinde bulunuyor ve biz de bir an patladık ve kızdık çocuğa. Bağırdık çağırdık bir daha yaparsan canını yakarım kulağını çekerim İşte şöyle yaparım böyle yaparım küserim annen olmam gibi çocuğun duygularını tahrip ederek o çocuktan yeni bir davranış bekliyor olmak aslında çocuğun his dünyasının kapanmasına da neden oluyor demiştik. Dünkü programımızın içerisinde. Eğer çocuk hissetme yeteneğine sahip değil ise o takdirde annesini hissedemeyecek, babasını hissedemeyecek. Annesinin veya babasının veya kardeşinin kendisiyle kurduğu diyalogta geçen kelimeleri ruhunda hissederek, algılayarak hareket edemeyecek ve sadece belki de baskı ve tehditlerden korktuğu için... Bir daha annem beni sevmez diye kendisinde zoraki bir kişilik oluşturmaya çalışacak. Eğer öyle yaparsa çocuk kendisinde zoraki bir kişilik oluşturularak çocuğun davranışları disiplin altına alınır ise o takdirde bu çocuk belirli bir süre sonra içinde sindirdiği duyguları, yaşamadığı duyguları bir gün gelecek patlatı verecek belki de ve anne babasına belki de ben hiç çocukluğumu yaşamadım ki diye hezeyanlarda ve intizarlarda bulunacak. İşte tüm bu süreci yaşamamak için çocuğumuza da yaşatmamak için anne babaların elindeki altın anahtar şu ki çocukların yavaşlamasını ilk başta sağlamamız lazım. Bu Aynı zamanda koşarken, yürürken, otururken, yemek yerken ki yavaşlama olduğu gibi, yani fiziksel bir yavaşlamayı içerdiği gibi, aynı zamanda duygu dünyasında da yavaşlatmayı kastediyoruz. Nedir duygu dünyasındaki yavaşlatma diye söylediğim şey? Bak hızlı hızlı konuşuyorsun şu anda. Hızlı konuşuyorsun anne olarak, bağırarak konuşuyorsun, hızlı konuşuyorsun, hızlı konuşuyorsun. Hızlı konuşuyorsun. Çocuk seni algılar iken... İç dünyasında hızlanmak zorunda ki... ...seni algılayabilsin. Halbuki... ...yavaş ve sekine içerisinde konuş. Halbuki... ...ona olayları... ...çevreyi, eşyayı... ...algılayabilecek... ...ihata edebilecek... ...geniş bir zamanı ver. Yürürken... ...birazcık yavaş yürü... ...çocuk da seninle beraber yavaş yürüsün. Efendim çizgi film seyrettiriyorsun... Yahu şu seyrettirdiğin çizgi filme bak, rica ederim. Yani kaşı belli değil, gözü belli değil, adam havaya uçuyor, yukarıda patlıyor, yere düşüyor, yerde bir garip kılık içerisine giriyor. İnsan şeklinde değil, konuşma konuşma şeklinde değil, hızına bir bak şu izlettirdiğin çizgi filmin. Yazlık sabiyi koymuşsun televizyonun karşısına, şu filmi izlettiriyorsun ve ondan sonra çocuğunun seni algılamasını bekliyorsun. Olmaz ki. Bu ciddi bir yanılgıdan başka bir şey değil ki. O yüzden çocuklarınıza seyrettireceğiniz çizgi filmler... ...hızlandırılmış, insan şeklinden çıkmış... ...hayvanla insan karışımı... ...garip garip kılıklı şeyler değil... ...doğal yaşamın içerisinde. Öğretici bir takım şeylerle eğer süslenmiş çizgi filmler ise... ...o takdirde çocuğunuz... ...iç dünyasında da hızlanmayacak demektir. Dolayısıyla... ...anne babaların çocuk terbiyesinde... ...ilk yapacağı şey... ...çocuğunun kendisini... ...algılayabilmesi için... ...onun ilk önce... ...yavaşlamasını... ...hissetme yeteneğini... ...yeniden kazanmasını... ...sağlayabilmemiz lazım. Dünkü programımızda... ...bunu girişini yaparak... ...detaylandırmaya çalıştım birkaç örnek verdiğim şimdi bununla ilgili örneklendirmelerimizi çocuğun yavaşlaması için örneklendirmelerimizi çoğaltmaya çalışacağız bu örneğin içerisinde hep vurgulamaya çalıştığım bir konuyu burada yine vurgulamak istiyorum o da aile toplantısı aile toplantısıyla hocam çocuğun yavaşlamasının ne alakası var şöyle bir alakası var sevgili kardeşim siz masaya oturduğunuzda masanın etrafında yedi yaşını geçmiş olan çocuğunuzu da buyur diye istişare masasına davet ettiğinizde, siz orada eğer sakin ve sekine içerisindeyseniz, annemizin yaptığı çayı yudumlar iken yavaşça yudumluyor iseniz, çocuğunuzu canınız sıkılsa da sıkıntıdan patlayıncaya kadar, sakin ve sekine içerisinde dinliyor iseniz aslında bir şey kopyalıyorsunuz çocuğunuzun ruhuna, sakinlik ve sekine kopyalıyorsunuz. Dolayısıyla istişare masasında, toplantı masasında anne babalar orada duruşlarıyla, konuşmalarıyla, olaylara bakışıyla, eşlerin birbirleriyle kurdukları diyaloglarla Çocuklarına bir ruh kopyalaması, bir sekine kopyalaması, bir sakinlik kopyalaması lazım ki çocuk işte algıda seçiciliği, algıda ediciliği, algıda hissediciliği o toplantı masasında da kazansın. Dünkü programımızdan beri saydığımız galiba bugün de dahil olmak üzere bu dördüncü örnek oldu. Dünkü programımızda neleri saymıştık? Su kenarında oturmayı, su sesi dinlemeyi... ...bir çayırda uzanıp böyle gözleri kapatıp... ...suyun kenarında suyun hışırtısını dinlemeyi. Anne baba olarak siz ve yanınıza uzandırdığınız... ...sırt üstü yatan çocuğunuz. Gökyüzü kubbesinin altında... ...ayakları hafifçe suya dokunmuş... ...suyun bütün o... ...rahatlatıcı etkisini... ...ruhunun içerisine almış... ...ve kendini bırakmış... ...bir halden bahsettik dün... ...artı... ...ormanda ağaç hışırtısı... ...demiştik... ...karanlık bir gecede... ...rüzgarın vurduğu dallarda... ...ağaç hışırtısı demiştik... ...efendim bugün de... ...toplantı masasındaki... ...anne babanın tutumunun... ...çocuğa sekine ve sakinlik... ...vermesi adına etki edeceğinden bahsettik. Yine dün bahsettiğimiz bir özellik daha vardı. Çocukların hayvanlar ile beraber olabileceği bir atmosfer, bir mekan, bir zaman diliminin çocuğa sunuluyor olması lazım demiştik. Bu hayvanlar içerisinde birkaç hayvanı özellikle zikrettik. Neydi bu hayvanlar? Kuzu, kuzum benim diye hani sevdiğimiz hayvan ile Kuzunuzu yan yana getirin, kendi çocuğunuzu yan yana getirin. O kuzudaki masumiyet özel bir masumiyettir. O çocuk kuzuyla beraber olmak ile kendi içerisine sakinlik ve sekine akıtır. İki, at demiştik hatırlarsanız. Atta da yine öyle bir sekine hali vardır. Üçüncüsü çocuğun ince detaylarda derinleşebilmesi için... Efendim karıncadan bahsettik, çekirgeden bahsettik, Ağustos böceğinden bahsettik. Evet dünle beraber devam eden programımız bugün dördüncü özelliği söyledik. Aile toplantıları sırasında anne babanın çocuğun ruhuna sekine veriyor olması. Beşinci özellik olarak da şundan bahsedebiliriz ki evet konuşma sırasında çocukla kurulacak iletişim sırasında ...tane tane konuşuyor olmak... ...çocuğun... ...özümseme mekanizmasının... ...özümsettirerek... ...özümseme mekanizmasının... ...çalışıyor olduğunu... ...hissederek... ...çocuğun söylediklerinizi... ...yavaşça algılamasına izin vererek... ...çocukla kuracağınız... ...özellikle önemli mesajlarınızı... ...vereceğiniz anlarda... ...sesinizin tonu... ...tonlaması... Ve kelimeler arasına koyacağınız fasıllar ve aralar çocuğunuzun algılama gücünü ve çocuğunuzun hızını ayarlayacaktır, dengeleyecektir. Eğer siz çocuğunuzla konuşurken hızlı hızlı konuşuyor... ...çocuğunuzun algılamasına izin vermiyor... ...nefes nefese kalmış, öfke ve sinir içerisinde... ...ve çıldırdım artık kelimeleriyle... ...süslenmiş, bezenmiş, şiddet içeren bir canlı bomba gibi... ...çocuğunuza bir paket veriyorsanız... ...çocuğunuz o paketi algıladığında elinde patlatacaktır... ...patladığı zaman ne oluyor diye dünkü programımızda tarif ettik... ...çocuk hızlanacak, çocuğu tehdit eden bir şeyler duygu dünyasını tehdit eden, ruh dünyasını, izzetini, gunurunu, onurunu tehdit eden bir şeyler, çocuğunuzun ruhuna doğru akmaya başladığında, o çocuk hızlanır diye söylemiştik. Evet, konuşmalar ise bunun en bariz örneğidir. Eğer konuşmalarımızı sekine ve sakinlik içerisinde ve da aynı hizaya gelerek, göz göze gelerek, Hatta çok defa en önemli mesajları verirken onun elini avuç içlerimize alıp yan yana oturup o sırada televizyon, internet işte çocuğun ruh dünyasını kargacık burgacık eden ve sizin de dünyanızı kargacık burgacık eden dış etkenlerden arındırarak vereceğiniz en önemli mesajları sekine ve sakinlik içerisinde verirseniz Konuşur iseniz, iletişime geçer iseniz o takdirde çocuğun kazanacağı alışkanlıklardan bir tanesi de sakinliktir, sekinedir, hissedebilmedir. Dolayısıyla hani hep diyoruz ya çocuk terbiyesi diye bahsedilen şey aslında anne baba eğitimidir. Böylesi konuşamayan bir anne baba önce kendisinde böylesi konuşma yeteneğini geliştirecek. Efendim eşler arasındaki çatışmaları gözlemliyoruz. Eşler birbirlerini yemekle meşgul, birbirlerine saldırmakla meşgul. Çocuk yüzünden çıkan kavga ve dövüşlere baktığımız zaman anne çocuğa çok kızıyormuş, baba o anneyi işte yıpratmakla meşgul. İşte atlar tepişiyor, arada tay eziliyor. Şimdi böylesi bir ortamda yetişen çocuk tabii ki hızlı olacak. Hızlı olan çocukta yitirdiği şey ne? hissedebilme yeteneğini yitiriyor hissedebilme yeteneğini yitirince çocuk ne oluyor yahu senin söylediğini anlamıyor ki çocuk bak konuşuyorsun konuşuyorsun karşında kuş gibi durdu çocuk ve şu anda sadece lafınla yoruyorsun çocuğu sen de diyorsun ki bir sonraki sefere 100 kere söyledim, 200 kere söyledim. Hala aynı şeyi yapıyor, hala aynı şeyi yapıyor. Ya sende bir anormallik var ya çocukta bir anormallik var. Ben bir uzman olarak çok defa çocuklara baktığım zaman görüyorum ki çocuklar öyle bir masumiyet içerisinde ki çocuklarda bir anormallik yok. E onunla iletişim kuran anne baba işte eğitimli olması lazım. Önce kendisini yenebilmesi lazım. Ya bir insan çocuğuna saldırır mı? Ama görüyorum ki çocuğuna saldıran birçok anne var, birçok baba var. Çocuğu yüzünden eşine saldıran birçok baba var, birçok anne var. Böylesi bir ortamı çocuğa yaşattığınız zaman o çocuk hiç sekine içerisinde olur mu rica ederim. Dövdüğünüz bir çocuk, dayak yiyen bir ortamda bulunan bir çocuk, anne baba kavgasını yaşayan bir çocuk... Hiç içi huzurlu ve rahatlı olur mu rica ederim O takdirde çocuğumuz bizim dediğimizi yapmıyor Hocam 100 kere söyledim 500 kere söyledim bu çocuktan adam olmaz Ne yapacaksan bir şey söyle de ben bu çocuğu adam edeyim yok öyle bir şey öyle bir şey yok Önce bir kendi boyumuzun ölçüsünü almamız lazım Şu söylediğimiz kriterler içerisinde bir anne baba mıyız Yoo çocuğumuzun ruhunu kirleten bir anne baba mıyız Şiddeti babamızdan, annemizden aldığımız bir alışkanlıkla çocuğumuza ha bire gidip bağır bağır bağırıyor muyuz? Odalara kapatıyor muyuz? Ceza vereceğim, ceza ile adam edeceğim diye elinden televizyonumu alıyoruz? Dışarı çıkartmıyor muyuz? Arkadaşlarının yanında küçük mü düşürüyoruz? Önce sergilediğimiz, model olarak kullandığımız yol ve yöntemlere bir bakalım. Diyelim ki bu yol ve yöntemler ile insan yetişir mi? Bu şekilde davrandığım bir çocuk izzetli ve onurlu olur mu diye ilk önce bir kendimize hesaba çekelim. Yoksa azim bir misafir gibi mi davranıyoruz evimizin içerisinde? Aman incinecek geleceğin bir başbakanı, geleceğin bir velisi, geleceğin bir fatihine karşı ben mahcup olmayayım diye evin içerisinde anne baba davranışlarını ona göre mi ayarlamışız? Yoksa evin içerisinde hırpaladığımız, parçaladığımız, azarlayıp, tersleyip, küçük düşürdüğümüz bir anne babalık modelimiz sergiliyoruz. Eğer böylesi bir model sergiliyorsak, kendi dünyaya getirdiğimiz çocuğu kendimiz yiyor bitiriyor isek, rica ederim söyleyin, o çocuk sizin sözünüzü dinler mi? O çocuk sizin söylediklerinizi yerine getiriyor olmuş olsa bile, acaba o çocuk içselleştirerek... ...sizin söylediklerinizi tam benimseyerek... ...annesine aynı şekliyle saygı duyan... ...babasına aynı şekliyle saygı duyan bir vaziyete gelir mi? Gelmez. O takdirde yapacağımız şey nedir? Çocukla kuracağımız iletişimde... ...ses tonumuzdan tutun... ...o konuşma sırasındaki vücut kıvrımlarımıza kadar... ...bir kere daha gözden geçirmek. Çocuğu ürkütüyor muyum acaba ben... Dev cüslemle çocuğun karşısına tepeden bakarak mı konuşuyorum, kuzum diyerek kuzunuzla göz göze gelerek mi konuşuyorsunuz? Eğer tepeden bakarak konuşuyor iseniz, söylediğiniz sözler sadece çocuğunuzu ezmeye, yıpratmaya, bozmaya yarayacaktır. Kendinizi düşünün yanınızda birisi var ve size tepeden bakarak konuşuyor ve siz öylesi bir kişiye muhtaçsınız patronunuz, işvereniniz, para vereniniz muhtaç olduğunuz birisi ama sizle konuşurken sevecen de olsa burnu havalarda konuşuyor rahat eder misiniz böylesi birisinin yanında? bence etmez kimse onurlu bir kişi kendisine tepeden bakan birisinin yanında rahat etmez aynı çocuk da böyle Çocuk şuurlu bir varlıktır. Bir tek eksiği annesi kadar çok yaşamamıştır. Ama hissettiği şey aynı şeydir. Tepeden bakan bir annenin yanında çocuğun ruhu incinir, kişiliği incinir. Her ne kadar da bunu ne olduğunu söyleyemiyor, dile getiremiyor olmuş olsa da o sırada çocuk ruh ızdırabı çekiyordur ve öylesi bir çocuk hissetme yeteneğini kaybediyordur hissetme yeteneği kaybolduğu zaman da çocuk hızlanacaktır. Efendim bir ara vaktimiz geldi. Eğer müsaade ederseniz bir reklam arası verelim. Ondan sonra tekrardan çocuğun hızının yavaşlatılması için birkaç örnek daha vermeye çalışacağım. Bu kefende çocuk deyip geçmeyin devam edecek. <gülüyor> Bu efendi çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. verdik, reklam arası verdik... ...reklam arasından önce... ...yine tiyolar, örnekler vermeye çalıştık... ...altıncı örneği... ...vermeye çalışacağım... ...çocuğun hızının kesilmesi için... ...nasıl ki çocukla konuşurken... ...yani çocukla kurulacak... ...iletişimde... ...yavaş olmak... ...önemli ise... ...aynı zamanda bir şey daha önemli... ...nedir o önemli olan... ...çocuğu dinler iken... ...aktif bir dinleme... Ve sükunet içerisinde dinlemek de oldukça önemlidir çocuğun hızının kesilmesi için. Çocuğun yavaşlayabilmesi için, çocuğun hissedebilme yeteneğinin tekrar kazanılması için. Çocuk karşıda konuşuyor, annenin gözü televizyonda geziyor. Yahut da babanın elinde gazete var, çocuk yan tarafa gelmiş. Pıtır pıtır yavrucuğum o masum dünyasıyla Allah'ım. Anlatıyor, anlatıyor, baba kafasını çeviriyor sadece bir kere. Hı, tamam, tamam diyor. Neye tamam diyor? Çocuğun ruhuyla ne alakası var? Babalık duygusuyla bu davranışın ne alakası var? İşte eğer çocuk bir babadan yahut da bir anneden mutfağa gitmiş, annesine bir şey anlatacak. Ya çok lüzumsuz şeyler konuşuyor hocam. Ya seninkiler mi lüzumlu? bir dinle bakalım bir konuştuğun şeylere bak rica ederim hiç üzerine vazife olmayan birçok dedikodunun içerisindesin birçok abuk sabuk şeylerin içerisindesin seninkiler mi lüzumlu da çocuğunkiler lüzumsuz bak oyuncağının tekerinin kırıldığını anlatmaya çalışıyor ne kadar önemli onun için bir oyuncağının tekerinin kırılmış olması işte bebeğinin kolunun çıktığından bahsediyor yahut da bak sana öğrenmek istediği bir şeyi soruyor sen bunu yıllar önce öğrendin değil mi ama bak çocuğun daha yeni öğreniyor. Sorduğu şey ne? İşte ay niye akşamları çıkıyor? Güneş niye sıcaklık veriyor? İşte amcam nerede oturuyor? Gibi senin için çok basit ama çocuk için öğrenme açısından, hayatı yakalama açısından oldukça önemli sorular soruyor sevgili anneciğim. Senin yaptığın şey ne? Bak hala bulaşıkla, yalaşıkla, bilmem neyle meşgulsun. Yahu bir dön de çocuğun Allah rızası için bir baksana. Bak çocuk kedi gibi miyavlıyor etrafında. Şöyle bir dizlerini kır da çocuğunla bir göz göze gelsene. İşte aktif dinleme dediğimiz şey bu. Sen benim için kıymetlisin, kuzum. Mesajını vermek ve çocuğun da bu mesajı alıyor olması... ...çocuğun kazanacağı bir özellik olan hissedebilme özelliğini, yeteneğini kazandırır çocuğa. Ne yaptığı zaman kazanır? anne çocuğunu aktif bir şekilde dinlerken aktif dinleme derken hemen bir iki cümle daha ilave edeyim. Yani çocuğun gözüne sadece bakıyor olmak, çocuğun gözüne bönbön bön bakıyor. Hayır. Jestlerinizle, elinizle, yüzünüzdeki hareketler ile, tutaklarınızın hafif kımıldıyor oluşuyla, vücudunuzun hafif kımıldıyor oluşuyla, yani içinizde bir enerjinin var olduğuyla Çocuğunuz bundan haberdar olması lazım, çocuk tüm bunları okur, siz öylesine durmuşsunuz ki orada bir bakın lütfen, gözünüz öyle canlı canlı bakmıyor çocuğunuza, vücudunuz öyle şey gibi kalmış, sanki beton gibi kalmış, yığılmış beton gibi, hayır bir kımıldatın şöyle, elinizi avuç içine bir alın şöyle ve o içinizdeki heyecanınız vücudunuzun kıvrımlarına bir bulaşsın şöylece bir. Ve çocuğunuz konuşurken annesini aynı şekilde aktif dinliyor olarak bir görsün. Kelimelerin annesinin ruhunu okuşuyor olduğunu, annesinin ruhunun kımıldıyor olduğunu bir görsün. Ve yarım kalan cümlelerini çocuğunuzun tamamlayın. Vakti geldiğinde sadece onun sorusuna cevap verin veya beklentisini bir karşılayın. Yani aktif dinlemek sadece öyle karşısına geçip de öyle çocuğun gözüne dinlemek değil, boş boş dinlemek değil, içinizde çocuğunuzun konuşmasıyla oluşan ruh halini çocuğunuza yansıtmaktır aynı zamanda. İletişim işte bu kadar önemli. Kendisi dinlenilen bir çocuk, onurlu olma adımını atmış bir çocuktur. Dinlenmeyen bir çocuk, annesinin kafası bir tarafta, aklı bir tarafta, Dudakları ise sadece çocuğa cevap vermekle meşgul olan bir çocuk ise onur adına, kişilik adına zafiyetler içerisine düşürülen bir çocuktur. Sizin böyle davranışlarınızın karşısında onurlu bir çocuk yetişeceğini hayal ediyorsanız yanlış bir hayale kapılıyorsunuz. Çocuk ancak dışa vurduğu dünyasıyla kendisini kabul eden ve kendisini olduğu gibi kabul eden bir ebeveynin yanındaysa ancak... ...ruh şenliğini yaşar, duygu şenliğini yaşar... ...ve ötesinde içinde yaşadığı bu yaşama sevincini... ...koltukların üzerinde hoplamalar, zıplamalar ile... ...sanki bir bayram yerinde, gösteri havasında sunduğu zaman da... ...annesi eğer onu öyle sekine içerisinde ve tebessüm içerisinde karşılayabiliyor ise... ...babası çocuğunun bu sevinç anlarını tebessümle karşılayabiliyor... Ve o çocuğu o haliyle kabul ediyorsa o aile, o takdirde çocuk işte iç dinamiklerini öyle geliştirir. Yoksa o çocuğa, efendim ben bu çocuğa diyorum ki 10 kere elini yıka, sofraya oturduğunda şunu yap, 20 kere şunu söyledim, bıktım bıktım bıktım. İnanın o çocuk da sizden bıktı yani, bıktı, bıktı. Çocuğunuzun yüzüne bir bakın, tebessüm edecek olan daha 3 senelik, 5 senelik, 6 senelik, Çocuğun yüzüne bir bakın. Yüzü gülmüyor çocuğunuzun. Çocuğun his dünyasının dolu dolu olabilmesi için kendisini öylesine kabul eden bir ebeveynin yanında bulunması lazım. O ebeveyn de bunu iletişim yöntemlerini, yol ve yöntemlerini doğru bir şekilde kullanarak çocuğunun ruh dünyasına cümleler ile, duruş ile, konuşma ile, canlı canlı gözler ile girebiliyor olması lazım. Efendim ben bir başka bir şey daha ilave edeyim. Bunların hemen arkasından ne için ilave ediyoruz? Çocuğun hissedebilme, çocuğun yavaşlayabilmesi için aktivitelerden bahsediyoruz şu anda. efendim Yedinci galiba aktivite, ben saymıyorum ama zihnime geldikçe numara vermeye çalışıyorum. Yedinci aktivite olarak da çocuğun toprak ile, bahçe işleriyle, çocuğun bitkiler ile içli dışlı olmasını sağlamak çocuğun aynı zamanda sekine içerisinde yavaşlama içerisinde hissedebilme içerisine girebilmesine neden olur. Efendim günümüzde işte hobi bahçeleri var. Hobi bahçeleri olmasa da herkesin bir köyü, kasabası var. Efendim onlar olmamış olsa da mesire yerleri var. Efendim onlar da olmamış olsa bile Eş, dost ve akrabalarımızın bahçeli evleri var. Kimisinin yazlıkları var. Kimisinin kışlıkları var. Efendim böyle yerlerde çocuk toprak ile, ekme ve biçme ile ve sulama ile ve çapalama ile meşgul hale getirilir ise, böylesi bir aktivite çocuğun önüne sunulur ise, çocuk aynı zamanda bir yeteneğini geliştirecek. Sakin ve sikini içerisinde. Nasıl yani hocam? Bakın bir çiçeğin yetişmesi sırasında gösterilen sabr'a bir bakın. E, çiçeği diktiniz, fasulyeyi koydunuz... ...yahut da bir tohumu koydunuz toprağa. Ertesi gün çıkıyorsunuz hemen fasulyeler çıkıyor mu? Hayır. Çocuk işte burada aslında beklemeyi, haz ötelemeyi, efendim... ...beklentiyi ötelemeyi öğreniyor aynı zamanda. Fasulyeyi dikiyor, ertesi gün geliyor, suluyor... Ertesi gün geliyor, suluyor, kenarlarını açıyor, bekliyor. Ertesi gün geçerken bir kere daha bakıyor ve sevinçten çığlık atıyor. Niye çığlık atıyor? Fasulye kafasını azıcık dışarıya doğru çıkartmış. Anne, anne diyor koşuyor, annesinin yanına geliyor, babasının yanına geliyor. Ama işte çocuğun bu sevincini karşılayabilecek bir anne baba olması lazım ki... ...o çocuğun o sevincine aynı şekilde karşılık vererek... Koşarak, heyecan duyarak, koşarak bahçeye inmesi, o küçücük fasulyenin başını çıkartmış olmasında çocuk gibi sevinen bir baba olması lazım. Anne olması lazım ki çocuk işte içindeki duygu dünyasına karşılığı bulabildiği bir anne babanın yanında, geçtiğimiz programlarda bol bol izah ettik, mutlu olmayı, aidiyet duygusunu geliştirmeyi aynı zamanda öğreniyor. Ve çocuk eğer bahçe işleriyle meşgul oldukça vücudunun üzerindeki statik elektriği toprak ile gidermiş oluyor. Hemen bunun yanında şunu da söyleyeyim. Özellikle yaz aylarındayız ve özellikle tatil dönemindeyiz. Lastik ayakkabılar, ayakkabıların altında elektriği özellikle statik elektriği aşağıya vermeyecek şekilde efendim yapılmış olan ayakkabılar... ...çocuklar için tercih edilmemesi lazım... E, ...hatta çocuklar zaman zaman... ...günde bir iki defa da olmuş olsa... ...ayakkabılarını çıkartıp... ...hatta çoraplarını çıkartıp... ...paçalarını da şöyle yukarıya doğru azıcık katlayıp... ...çimenlerin üzerinde... ...toprakların üzerinde... ...çocukla anne baba... ...yürüyor olması... ...ellerini ayakkabılarını alıp... ...efendim sahilde yürüyor olması... ...efendim dere kenarında yürüyor olması... Efendim yolda yürüyor olması çocuğun sakinleşmesi için, sekine haline girebilmesi için, anne babasını hissedebilmesi için oldukça önemli. Ben yurt dışında çok defa rastlamış ...ve çok defa özentiyle bakmış... ...hep it çekmişimdir... ...ne var böylesi anne babalar... ...Türkiye'de de böyle bol bol ortalıklarda... ...görülmüş olsa... ...utanmasa yani çocuğundan utanmasa... ...ne var örneğin... ...sokakta yürürken... ...çocuğuyla birlikte ayakkabılarını çıkartmış olsa... ...bir baba, bir anne örneğin... ...yolda yürürken... ...çocuğuyla birlikte ellerine ayakkabılarını almış olsa... ...vücudundaki statik elektriği... ...toprağa, taşa boşaltıyor olmuş olsa... Ne var yani ama çok defa işte anneler efendim veya babalar kendilerine yediremiyorlar etraf ne der diye bakıyorlar. Ben şimdi şeye çok dikkatimi çekiyor özellikle dikkatimi çekiyor parklarda niye ise sadece çocuklar oynuyorlar. Anneler etrafa dizilmişler öyle anneler çocuklarını seyrediyorlar. Yahu ne var sen de çocuğunla beraber oynasan yahut da babaya bir bakıyorum şeyin üstüne oturmuş o bankın üstüne oturmuş. Orada bacak bacak üstüne atmış, telefonla konuşuyor. Güya çocuğu parka çıkartmış. Ya ne var yani? 10 dakika. Sen de o kumların üstüne oturmuş olsan. Ne var orada 10 dakika bir şey yapmış olsan, bir kulübecik yapsan, bir ev yapsan, o topraklardan bir yığın yapsan. Yahut da ne var sende bir salıncağa binmiş olsan. Kaybedeceğin çok şey yok. Ama senin çocuğun öyle bir iftihar eder ki diğer çocukların içerisinde, işte benim babam der. Kime benim babam der? O kayaktan kayan çocuğa, tahtıravallinin üzerinde babasıyla beraber tahtıravalli oynayan çocuğa eşlik eden bir babayla o çocuk iftihar eder. Ve böylelikle aidiyet duygusunu da geliştirir. Benim babam der ve ona gerçekten sahip çıkar. Yoksa... ...bizim çocuk zaten bizle hiç irtibatı yok... ...zaten yanıma da hiç gelmiyor... ...gibi kaba saba ...ve çocukla ruh dünyasından... ...ruh dünyasına iletişim kurulmadan... ...çocuktan beklenti içerisine... ...girmiş olmak bir anne babaya... ...yakışmaz. Anne babalar... ...çocuklarıyla birlikte oldukları... ...dakikaları en derin... ...iletişim yöntemlerini kullanarak... ...birlikte olarak... ...yan yana çocuğun o aktivitelerini... ...paylaşarak efendim çocuğuyla... ...iletişim kurması lazım. Evet... Çocukların yavaşlaması, sekine içerisine ve sakinlik içerisine girilmesi için bir takım yol ve yöntemler dünden beri anlatmaya çalışıyorum. Vaktimiz çok az kaldığı için ben bir de yapılmaması lazım gelen şeylerden bahsedeceğim. Yani evet çocuğumuzu parka götürdük. Ayakkabılarını çıkarttık yolda, statik elektriğini boşaltması için fırsat verdik. Dere kenarına götürdük, su dinlettik. Ormana götürdük, rüzgar dinlettik. Toprakla beraber eşli dışlı olmasını sağlattırdık. Karıncaları gösterdik vesaire. Ama bir de şunlar var ki, bunlar da çocuktan kesilmesi lazım. Nedir onlar? Biraz önce bir tanesinden bahsettim. Abuk sabuk çizgi filmler... İnsan mı hayvan mı ne olduğu belli olmayan hızlandırılmış çizgi filmlerden çocuk uzak tutulması lazım. Şimdi ben bazen anne babalarla konuştuğumda işte çocuk çizgi filmi çok seviyor hocam diyor bir türlü koparamadık. Hangi çizgi filmi çok seviyor sevgili anneciğim diye sorduğumda valla bilmiyorum ki işte bir tane var falanca networkte falan bir tane var onu seyrediyor. Hangisini ismini bilmiyor musun bilmiyorum olmaz öyle bir şey. Çocuğun seyrettiği çizgi filmi... ...zehirlendiği yahut da... ...beslendiği çizgi filmi, izlediği kanalı... ...iyi bilmeniz lazım. Yapılmaması lazım gelen şeylerden bir tanesi... ...hızlandırılmış çizgi filmlerden... ...ve reklamlardan... ...çocuklarınızı uzak tutun. Ve reklamlardan... ...ve kliplerden... ...ve hızlandırılmış çizgi filmlerden... ...çocuklarınızı uzak tutun. Klip sendromu denilen bir sendrom. Çocuğun algıda... Zorlayarak klibi izlemesi, ses, ışık, görüntü efektleriyle hızlı hızlı bir takım karelerin gidiyor geliyor olması karşısında çocuk şok geçirmiş olarak televizyonu izliyor. Siz de zannediyorsunuz ki televizyonun karşısında ne kadar güzel reklamlar çıktığı zaman sakinleşiyor benim çocuğum. Ya sakinleşmiyor o çocuk. O sırada sendrom geçiriyor bir şok halinde çocuk. Ne için şok halinde? Televizyonda hızlı hızlı dönen kareleri takip edemiyor çocuk. Ve sanki tavşan körlüğü gibi, gece körlüğü gibi çocuk o sırada algı gücü tamamen düşmüş oluyor çocuğun. Etrafla iletişimini kesmiş oluyor. Hızlandırılmış çizgi filmlerden çocukları uzak tutacağız. Yapmamamız gerekli olan şeylerden bir tanesi de çocuklara verilecek gıdalara dikkat edilmesi lazım. Ne için dikkat edilmesi lazım ne anlatıyoruz şu anda çocuğun hissedebilme yeteneği için yavaşlayabilmesi için yol ve yöntemler söylüyoruz çocuğun yediği gıdalara dikkat etmek lazım nasıl yani hocam bazı yiyecekler hissetme yeteneğini mi alıyor yok yok çocuğu hızlandırıyor bazı yiyecekler nasıl hangi yiyecekler efendim kimyasal boya kullanılmış bazı yiyecekler. Efendim içerisine katkı maddesi, koruyucu madde, boya vesaire gibi şeyler konularak o ürünün rafta kalış ömrünü uzatmak için kimyasallarla e, genetiği bozulmuş e, gıdalara dönüşmüş olan ile çocuğunuzu tanıştırmayın, vermeyin. Efendim bir yoğurt diyecek örneğin çocuğunuz küçük bir yoğurt kasesi alayım işte üstü bilmem ne dinar zoru var üstünde falan var filan var içerisine bakıyorsun içerisinde yok yok. Ya bir yoğurt diyecek. Yoğurdun içerisinde süt var, bir de maya var. Ama okuduğunuz zaman koruyucusu var, bir daha koruyucusu var, renklendiricisi var, boyacısı var, şuyucusu var, bucusu var vesairesi var. Çocuğunuza yani yoğurt yerine kimyasal bir şey yediriyorsunuz. Şimdi vücut bu kimyasal Alınan gıdalara karşı içerisinde yeni bir sistem üretmek zorunda. Onu zararsız hale getirmek için yeni bir sistem üretmek, yeni bir efendim, reaksiyon oluşturmak zorunda. Bu reaksiyonlar ise çocuğun hızlanmasına, hiperaktif olmasına kadar sürecin beraberinde getirilmesine neden oluyor. Kimyasal katkı maddeleri... Efendim ben bilmiyorum kimyasal katkı maddelerini, E bilmem ne yazıyor, 100 yazıyor, 300 yazıyor, 200 yazıyor e olabilir mi? Yani ben bu işin içerisinden işin açıkçası çok çıkamadığım için önce E numaralarını kontrol ediyordum. O E numaralarından hangisi işte değişik sağlık örgütleri tarafından yasaklanmış durumda. Özellikle çocuğun zihinsel gelişimi, fiziksel gelişimi için bazı E yazan ürünler... Bazı ülkelerde yasaklanmış durumda Türkiye'de ben görmedim hangi E ürününün yasak olduğunu ama Hollanda'da, Danimarka'da, Avusturya'da bir takım E ürünleri var ki yani o içindekiler listesinin içerisine baktığınızda E falanca 100 bilmem kaç yazıyor. Onlar çocuğun kanser riskinden tutun gelişim devresinde olan çocuğun hiperaktif olmasına kadar efendim bir takım fiziksel hastalıklar kazanmasına kadar yasaklanmış durumda. Ben bu işin içerisinden çok çıkamadığım için hangisi yasaktır, hangisi iyidir, hangisi sağlığa zararlıdır diye çıkamadığım için kendimce bulduğum bir yöntem var. Denersiniz yahut da denemezsiniz. Ben bakıyorum ki içerisinde E ile ilgili bir şey gördüğüm zaman, katkı maddesiyle ilgili bir şey gördüğüm zaman onu aldığım gibi geri rafa koyuyorum. Sen bu şekilde bana hitap edemezsin demeye çalışıyorum ve çocuklarıma da mümkün olduğu kadar onu tattırmamaya çalışıyorum. Anne babalar çocuklarına yedirdiği gıdalara dikkat etmesi lazım ki o yenilen gıdalar direkt olarak davranış değişikliğine tesir ediyor. Şimdi çocuk akşama kadar yedirdiğiniz çikolatalar, akşama kadar yedirdiğiniz o jelatinli ürünler, akşama kadar kimyasal katkı maddeleri, çipsinden tutta bilmem nesine kadar birçok şeyle çocuğunuzu tahrik edecek hareketlendirecek, içerisindeki yakıt deposuna ekstra enerji verecek bir takım şeyler yüklüyorsunuz sonra çocuktan sakinlik ve sekine bekliyorsunuz. Olur mu hiç böyle bir şey? Hiç mantığa uyar mı böyle bir şey? Olmaz. O takdirde bir davranış geliştirme yöntemi olarak, bir alışkanlık olarak bu türlü sağlığa zararlı olan şeylerden çocuğunuzu uzak tutmanız lazım. Gelen mesajlara bakıyorum. Sevgili hocam çok güzel şeyler anlatıyorsunuz, iyisiniz, hoşsunuz, Allah razı olsun ama bizim çocuğumuzdan biz kesiyoruz ama komşumuzun çocuğuna bakıyorum, Ço komşumuzun çocuğu eline çipsi alıyor, hapurtada da bizim çocuğun karşısında yiyor, kızın de ağzının suyu akıyor. Şimdi ne yapacağım ben? İlk önce şunu söyleyeyim, şu programları ne olur konu komşunuza tavsiyede bulunun, eş dostunuza tavsiyede bulunun çünkü bu sözleri onlar da duysunlar. Eline çips paketini almış bir çocuğun mahallenin içerisine çıkıp diğer çocukları böyle inciterek, özendirerek, hapurupur bir şeyler yediriliyor olması, o anneye de benim söyleyeceğim şeyler olması açısından lütfen kapısını çalın karşı komşunuzun. Bugün salı günü saat 11'de işte Burçefem'de şöyle bir program, çarşamba günü böyle bir program var, dinler misin diye siz söylemektense ben söyleyin bu mikrofonda, siz söylerseniz belki... Ters tepki tepebilir yani... ...iyi ki bir program dinliyorsun... ...iyi ki şunu yapıyorsun... ...bizim çocuğumuzu eleştirmeye başladın... ...tepkisini almamak için... ...açtırın, dinlettirin ki o anne de dinlesin bunu... ...onun da ihtiyacı var... ...yazık günah değil mi... ...onun çocuğu da eğer böyle bir takım anormal davranışların içerisine... ...fiziksel gelişimini engelleyici bir takım besin maddeleriyle besleniyor ise... ...o annenin de duymaya hakkı var... ...birincisi yapacağınız şey belki bu olabilir... ...o annenin de bilinçlenmesi için... ...ama ikinci şey yapacağınız şey şu olsun... Toplantıda dile getirin, hani aile toplantısı diye söyledik ya, aile toplantısında dile getirin. Bu evin içerisinde sağlıklı ve sağlıksız yiyecekler diye dile getirin. Şu ürünler sağlıksızmış diye, internetten çıkartıp çocuğunuzla birlikte bir araştırmanın içerisine girin. Bir çips yapılırken üzerine ne kadar yağ biriktiğini, ne kadar işte zararlı olduğunu, efendim bir takım kimyasallar, süslenmiş, tatlandırılmış bir takım ürünlerin, çocuğun, Fiziksel gelişimine nasıl zararlar verdiğini çıkartın internette gösterin hatta bozulma evresini gösterin İşte onunla ilgili deneyler yapabilirsiniz nasıl deneyler yapabilirsiniz efendim bir şeyin içerisine örneğin bir kolanın içerisine bir bilmem o türlü asitli bir içeceğin içerisine bir yumurta atabilirsiniz. ...başka bir yiyecek maddesi atabilirsiniz... ...ve kapağını bir kapatın... ...üç beş gün sonra açın o kapağı... ...nasıl kokuyor olduğunu... ...çocuğunuzla birlikte... ...isterseniz bir takip edin... ...kimyasal maddeler... ...insanın bedenine de girdiğinde... ...aynı şekilde yiyecekleri ne hale getirebildiğini... ...bir gözlemlemeye çalışın... ...çocuğunuzda da bunu yaşatmaya çalışın... ...dolayısıyla çocuk... ...eğer sizin o toplantı masasında... ...geniş anlamlı... ...ve anlaşılır bir dille... Aslında sağlıklı beslenmenin ne kadar da güzel olduğunu, ne kadar da önemli olduğunu, sağlıksız beslenmenin ise yetersiz bilgiden kaynaklandığını ve dikkatsizlik ve özensizlikten kaynaklandığını. Efendim eline bir takım kimyasal maddeler ile daha yaşı uygun değil, başı uygun değil çocuklara verilen bir takım yiyecekler ile sokaklarda dolaşan çocuğun aslında... Anne ilgisinden yoksun, baba bilgisinden yoksun olarak olduğunu eğer çocuğunuz kavrar, keşfeder ise o takdirde başkalarına özenmek yerine onlara çocuğunuz daha başka bir gözle bakar. Hatta ona yardımcı olmaya çalışır. Doğal beslenmenin, doğal gıdalar almanın ne kadar faydalı olduğunu kendi arkadaşına da anlatmaya çalışır. Dolayısıyla yapılmayacak olan şeylerden ikincisi televizyondan bahsettik. O hızlandırılmış görüntüler ve ikincisi olarak da çocuğun yediği gıdalara dikkat edilmesi gerektiğinden bahsettik. Efendim birkaç örneğimiz daha var yapılmaması gerekli olan şeylerde yapılması gerekli olan şeyleri saydık. Şimdi yapılmaması gerekli olan şeyleri söylüyorduk. Ama vaktimiz doldu. Eğer haftaya salı günü yine Allah nasip eder ise Burç efemde olur iseniz çocukların hissedebilme yeteneğinin kazanılması için... Yavaşlaması için ve sizin sözünüzün de çocuğun içerisine girip tesir edebilmesi için, sekine ortamının oluşması için yol ve yöntemleri takip etmeye çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyorum. Dünden beri bu mikrofonlarda haftaya da devam etmeye çalışacağım. Efendim haftaya salı günü saat 11'de buluşmak üzere Allah'a emanet olun.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 Bu programda cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı Burç yazıp boşluk bırakarak 37.7'ye gönderebilirsiniz. Söz geçmeyin. Her salı ve çarşamba Türkiye Saatiyle 11'de. Radyonuz Burç Efendi.